şeytan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves ala Muhammedin ve ala ve Bildiğiniz üzere Hac Suresi de bulunuyoruz yani Hac suresini ele almaya çalışıyoruz. Hac denilince akla elbette ki Kabe gelir, Beytullah gelir. Onun sebebiyle dolayısıyla İbrahim aleyhisselam gelir. Dolayısıyla allah Teala'ya ikhlaslı ve ona hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak koşmadan Allah'a ibadet gelir. Yani bütün hususiyetleriyle tevhid gelir. Tevhidle beraber bir de tevhidin Adem aleyhisselamdan başlayıp İbrahim aleyhisselam ile ifade ise en olgun çizgilerini yakalayan Muhammed aleyhisselatü vesselam ile tamamına eren bir tevhid dini Karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz üzere ilk olarak Beytullah ve Kıble Bakara suresinde karşımıza çıkıyordu. Bakara suresinin ortalarına doğru, birinci cildin sonlarına doğru, birinci cüzün sonlarına doğru, ikinci cüzün başından itibaren... Hac ile alakalı etraflı malumat. Hatta Bakara Suresi'nin muayyen olarak söyleyecek olursak 110. ayetinden itibaren Beytullah ile alakalı, kıble ile alakalı ayet-i kerimeler ve bu ayet-i kerimeler çerçevesinde çeşitli hadiselere ve şahıslara, dinlere, inançlara, özellikle Yahudiliğe ve Hristiyanlığa ve müşrikliğe dair göndermeler ve değerlendirmeler var. Daha sonra Ali İmran suresinde Allahü Teala'nın insanlar üzerine beytini hac etmeyi bir hak olarak, bir farz olarak tayin ettiğini görüyoruz. Bu surede de yine İbrahim Aleyhisselam ile alakalı olarak veya onun münasebetiyle veya Beyt münasebetiyle İbrahim Aleyhisselam'ın Beytullah'ı inşa etmesiyle alakalı Açıklamalar görüyoruz. Bir mevzunun Kur'an-ı Kerim'de birden çok yerde ele alındığı bilinen bir husustur. Ve bu sadece Beytullah'a veya hac ibadetiyle alakalı bir husus değildir. Bunun birçok hikmetleri vardır. Eğer Kur'an-ı Kerim en önemli hikmetlerinden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim alıştı, Alışa geldiğimiz kitaplar gibi bahislere veya bölümlere ayrılmış olsaydı herkes aradığı bölümü açacaktı o esnada orada okuyacaktı ve bırakacaktı Dolayısıyla önümüzdeki kitap bir ilmi sıralanışa göre bir tertibe göre yazılmış ve bizim insanlar tarafından yazılmasına alışa geldiğimiz kitap yazma örneklerinden bir örnekten de çok fazla bir farkı olmazdı ama burada dikkat ederseniz Surenin bütünlüğü içerisinde İbrahim Aleyhisselam'dan, Beytullah'tan, Hac'dan ve dolayısıyla koca bir beşeriyet tarihinden bir akideden ve bu akide ile alakalı tarih köklerinden ne yapılıyor? Etraflı bir şekilde bahsediliyor. Ve biz burada sadece kalmıyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi bir kimse Beytullah ve hac ile alakalı bir malumat Kur'an-ı Kerim'den toplamak isterse Bakara Suresi başta olmak üzere Ali İmran Suresi'ni, Hac Suresi'ni ve buna benzer diğer daha birçok sureyi ve ayet-i kerimeyi tetkik etmek durumunda kalacak. Bunları tetkik ederken o sureyle ünsiyeti tazelenmiş olacak vesaire. İşte böylelikle bir Kur'an-ı Kerim bir hususun hemen hemen Kur'an'ın başında, ortasında ve sonunda çoğunlukla dağınık vaziyette bulunması, ifade e, belki yerinde olmayabilir, farklı yerlerde, değişik şekillerde ele alınması, orada da ilgisiz bir yerde bulunması manasına gelmiyor. Her bir ayet içinde bulunduğu surede apayrı bir mana ve apayrı bir önem arz ediyor. Bunun da Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan ne kadar çok tetkik edersek, Kur'an-ı Kerimle aşinalığımız, ünsiyetimiz ne kadar ileri boyutlara ulaşırsa, buradaki incelikleri de o kadar mükemmel bir şekilde idrak edebiliriz. Geçen dersimizde e, kaldığımız son ayet kerime biliyorsunuz. Allahü Teala önce kafirlerin Allah'ın yolundan ve Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyduklarını belirtiyor. Ondan sonra Mescid-i Haram'ı nasıl bir özelliğe sahip kıldığını belirtiyor 25. Ayet-i Kerime'de. O insanlar için insanların faydasına kurulmuş bir evdir. Orada itikaf eden de dışarıdan gelen de yani orada bulunan da yerleşik bulunan da Dışarıdan gelen de eşittir. Allah nazarında bunlar eşittir. Eşit ifadelerinde ise haklara sahiptir. Hatta bu vesileyle Ömer radıyallahu anh'ın buradan hareketle hac zamanında Mekkelilere evlerinin kapılarını kapatmamalarını emrettiğini biliyoruz. Bunu da hatırlatmıştır. Haksızlık yapmak isteyenleri de özellikle orada allah Teala peki beyti haramında haksızlık yapılırsa, affede, cezalandırır, başka yerde yapılırsa affeder mi? Hayır. Beyti haramda ve çevresinde yapılan haksızlıklar, zulümler, orada hiçbir şekilde haksızlığın, zulmün, adaletsizliğin yapılmaması gerektiği için daha büyük cezalara tabidir. Onun için özellikle mevzu bahis edildi. Ondan sonra peki bu beytin geçmişi ne? Bu beytin kökeni ne? Nereden geliyor? 26. ayet-i kerime de bize bunun cevabını veriyor. Hatırlayın diyor o zamanı ki biz İbrahim'e beytin mekanını göstermiştik. Beytin, Kabe'nin nereden inşa edileceğini göstermiştik. İbrahim aleyhisselam kendiliğinden bunu yapmıyor. Bu ayet-i kerimede Günümüzde de bilen bilmeyenin belki çok konuştuğu, bazı insanların haddi açtığı bir hususa aslında işaret var. Nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber olarak yaptığı bir fiil, ümmeti için veya söylediği bir söz ümmeti için ne manaya geliyor? Sünnet. Bizim Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti dediğimiz şeye tekabül ediyor. İbrahim Aleyhisselam bir peygamber olarak beyti kendiliğinden inşa etmiyor. Allah tarafından vahiy neticesinde yapılıyor. Bu vahiy ya ona indirilen sahifelerde verilmiştir veyahut da özel olarak bu evi yap diye vahiy edilmiştir. Şeyde yer almamıştır. Muhtemelen de öyle olduğu gösteriliyor. Çünkü gösterdik diyor, ona delalet ettik, ona ilham ettik tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa, İsa Aleyhisselam'ı kesmek istemesi gibi. Burada şunu söylemek istiyorum. Sünnet aynı zamanda vahiy mahsulüdür. Ha, onun vahiy mahsulü olması, Kur'an gibi olması manasına gelmez. Tek vahiy çeşidi de sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Abdest alıyor sahabi. Tabi'ye diyor ki bana peygamber bu şekilde abdest almayı gösterdi ve söyledi. Peygamber de bana dedi ki Cebrail de bana bu şekilde abdest al dedi. Ondan sonra sahabi tabi'ye diyor ki ben peygamberden böyle tabi'yi kendisinden sonra gelene peygamber bana böyle daha doğrusu tabi filan bana böyle gösterdi diye hadisi en son bize aktaran ravi ta peygambere ta Cebrail aleyhisselama varıncaya kadar o böyle abdest aldı bana böyle abdest aldığını söyledi. O ona böyle söyledi o ona böyle söyledi Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selam da diyor ki Cebrail böyle abdest aldı ve bana böyle abdest almamı emretti. Kuran-ı Kerim'de var mı bu şekilde bu ayrıntı Musul yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Demek ki burada bir vahiy ile karşı karşıyız. Peygamber şeriat ile alakalı, ibadet ile alakalı kendiliğinden hiçbir şey ne söyleyebilir, ne yapabilir. Böyle şey mevzu değildir. Namazın şeklini peygamber kendiliğinden tayin etmiş olamaz. Orucun şeklini vesaire diye bütün ibadetler ve hatta hukukta ibadettir. İslam noktayı nazarından. Diyelim ki parmakların diyeti, hata ile öldürmenin diyeti ve buna benzer. Zekatın nispeti ve buna benzer. Bunları Peygamber Aleyhisselam sünnet-i seniyyesiyle tesbit etti. Haşa kafadar mı tesbit etti? Vahiy ile tesbit etti. Kendiliğinden bunları ortaya koymuş olamaz. Peygamber şeriat koyamaz. Peygamber şeriatın mübellidir. Şeriat da Kur'an-ı Kerim'den ibarettir diyen şeriatı daraltmış olur. Kusura bakmasın. Ve birçok meseleyle alakalı hüküm bulamayacaktır. Sünneti devre dışı bırakacaksın. Nereden çıkardık bunu? Dediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'ın Beyt-i Şerif'in Kabe'nin yerini Cenab-ı Allah tarafından kendisine gösterilmesi neticesi bina etmiş olmasından. Ondan sonra, Beit'in temizlenmesinden bahsedildi. Allahü Teala Bey dolayısıyla ona emirler verdi. Dedi ki: "Allah teşrik bir şeya." Beytullah'ın kabenin birinci mesajı budur. Bütün peygamberlerin ortak mesajıdır aynı zamanda. Bütün şeriatların ortak mesajıdır. Bir: "Ey İbrahim, bu beyti benim tevhidimin nişanesi ve alameti olarak tesis edeceksin. Yalnız bana ibadet edilmesinin bir belgesi ve benim bunu emrettiğimin bir alameti, bir nişanesi olmak üzere beyti inşa et. Bu beyt kaldığı sürece beşeriyet yalnız bana ibadet edilmesi gerektiğini anlayacaktır. Ona bakarak bunu hatırlayacaktır. Onu duyarak, ondan haber alarak benim tevhidimin Hepsinin üzerinde bir sorumluluk Olduğunun farkına varacaktır İlk mesajı bu Elle tuşrik bi Şey'e Ondan sonra Beytin Şirk Koşulmamasına yani tevhide Uygun olarak temiz Tutulması emri var Ve tahır beytiye Littâifin Tavaf edenler için Emri tertemiz eyle. Beyt'in etrafında tavaf ibadettir biliyorsunuz. Namaz kılarken nasıl kendimizin abdest almak suretiyle hadesten tahir olmamız gerekiyorsa, üstümüzün, başımızın, yanımızın, çevremizin necasetten tahir olması icap ediyorsa, temiz olması icap ediyorsa, tavaf esnasında da temiz olmamız ve tavaf edeceğimiz yerin de temiz olması çarenin de temiz olması bir emirdir. Vel kaimin namaz kılacaklar için ve rukka'i s-sücud rükû ve s yapacaklar için kaim namaz kılanlar namazda rükû ve s zaten var. Cenab-ı Allah niçin özellikle zikrediyor? Çünkü İslam namazı diğer tahrif edilmiş dinlerden farklı olarak Rüku'u ve sücudu ihtiva eden bir namazdır. Rüku'u da vardır, secdesi de vardır. Tahrif edilmiş Yahudilik'teki gibi rüku'suz sücud yoktur. Hristiyanlıktaki gibi sücudsuz rüku değildir. İslam'ın namazı rüku'u da sücudu da beraber ihtiva eden bir namaz olduğu için Kur'an-ı Kerim'in haşa hiçbir lafzı hatta hiçbir harfi lüzumsuz değildir, fazladan değildir, haşa. Yoksa, kaim zaten namaz kılan demek, kıyam dolayısıyla. Ama namazın üç önemli rüknü burada birlikte zikrediliyor. Namazın namaz olabilmesi için, kıyamının olması lazım, rükûnun olması lazım, sücudunun olması lazım. Eğer yoksa, o ya duadır, sadece kıyamdır, cenaze namazı. Adına namaz diyoruz ıstılahı olarak, yani yoksa tam bir namaz değildir o. O ölüye bir duadır. Ve esasen özel olarak onun için namaz bu şekilde, yani cenaze namazı teşri edilmemiş olsaydı, biz bunu namaz olarak bu manada Allah'a aynı zamanda ibadet olarak kabul edemezdik. Niçin? Daha önce de kısaca değinmiştim. Çünkü ibadetlerde asıl olan nedir? Haramlıktır. Yani kimse bir ibadet tarzı, bir ibadet şekli tayin etmeye kalkışamaz. İbadetin şeklini, tarzını, içini, dışını, muhtevasını tayin ve tespit etmek şeriat koyucunun hakkıdır. Başka kimsenin bunda herhangi bir ibadette, bir kimse mesela Allahü Teala'yı şöyle zikredeceğiz diye bir zikir uyduramaz. Onun için hu hu diye bir zikir olmaz. Böyle bir zikir yok. Allah Allah diye bir zikir de olmaz. Daha önce de söylemiştik. Çünkü Peygamber Allah Allah diye zikir etmemiştir. Böyle bir zikir de tesbit etmemiştir. Allahu Ekber var. Elhamdülillah var. La ilahe illallah var. ...fakat sadece Allah, Allah, Allah yok. Biz koyabilir miyiz? Yetkimiz yok ki. İctihadla olur mu? Olmaz. İbadetlerde içtihat, bütün İslam ümmetinin alimlerinin ittifakı ile... ...ibadetlerde içtihat olmaz. Hiç kimse ictihad ederek bir ibadet tespit edemez. Çünkü dediğimiz gibi ibadette asıl haramlıktır. Bunlar çok önemli hususlardır. Ümmetin maalesef uzun zamandan beri veya çeşitli vesilelerle unuttuğu veya hatırlamadığı hususlardır. Dinden bir şeyler unutuldu mu, o unutulan yerlerin yerine, unutulan hususların yerine başka şeyler doldurulur. Onun için Cenab-ı Allah... Yahudileri de, Hristiyanları da mevzubahis ederken sene حَظَّمْ مِنْ مَا ذُكِّرُوا diyor. Kendilerine verilen öğütlerin bir kısmını unuttular. Dinin tahrifi böyle başlar. Din unutularak başlar. Onun için din devamlı hatırlatmalı ve hatırlatılmalıdır. Bunun da yolu ilmi kesintisiz ve en geniş imkan ve alanlarıyla yaymaktan geçer. Cehalet ne kadar güçlenirse ilmin de hayattaki hükmü, hakimiyeti, etkisi, dinin de o kadar azalır. Onun için Cenab-ı Allah burada bunlara özellikle dikkat çekiyor. Ondan sonra bugün Dersimizin birinci ayet-i kerimesini teşkil edecek buyruklara devam ediyoruz. Ayet emirlere devam ediyor. Haccın, Beytullah'ın bir diğer mesajı. Ve ezzin fin nasi bil hac. Ve ey İbrahim sen insanlar arasında hacc etmeleri için ilanda bulun. Bütün insanlara ilan et. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre ki eğer senet ona kadar sahih ise ayrı bir tetkik konusu hadis hükmündedir bu okuyacağım. Çünkü İbn Abbas'ın bunu kendi dilinden söylemesi mümkün değil. Haberdir çünkü. Geçmişten bir haber. İbrahim Aleyhisselam ilan et Ey İbrahim insanlar arasında haccı ilan et, emret, söyle deyince Ey İbrahim Ya Rabbi ben insanlara nasıl ilan edebilirim? Benim sesim kaç kişiye ulaşır ki? Sen ilan et, tebliğ bizim vazifemiz diyor. Onu biz yaparız. Ve rivayete göre i̇bn Abbas'ın söylediğine göre annelerinin sulbünde olan nutfeler, babalarının sulbünde olan nutfeler lebbeyk demişlerdir. Kendilerine hac etme nasip kılınmış takdir edilmiş olanlar iki defa bek demişse iki defa hac edecekti Allah. edecek demektir üçse üç beşse beş herhalde son bizim zamanımızın hacıları daha çok söylemiştir diye Allahu Alem diğer rivayet var bu şekilde hacın bir diğer mesajı bu daha doğrusu beytin diğer mesajı insanlara hac. Çok manidardır. Hacı farz kılan ayet-i kerime de insanların üzerine farz olduğundan bahsediyor. Velillahi alennasi hac el beyti men istata ileyhi sabila. İnsanlar üzerinde oraya yol bulabilen gücü yetebilen kimseler için Beytullah'ı hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Velillahi al-nasi. Allah için bir haktır kimin? İnsanlar üzerinde. Burada da İbrahim Aleyhisselam'a sen insanlar arasında hacci ilan et diyor. Niye? Çünkü bütün insanlar Fıtratları değiştirilmediği sürece İslam fıtratı Üzeredirler. Kullu mevludin Yûledu alel fıtra Ve bu Fıtri hallerinde İbrahim Aleyhisselam Bütün insanlara seslenmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Allah Müslüman olmaları halinde Hac etmek için Yani Hacc edebilmek için bir şart gerekiyor. İnsan olmak yetmiyor. Bir de Müslüman olmak gerekiyor. Yoksa Müslüman olmadan yapacağı hac, insan olarak yapacağı hac, o Beytullah'a, hududa girer girmez, o sonraki bir hadise he? olmaz. Çünkü haccın bütün diğer ibadetler gibi kabulü için bir şarttır. Bundan hareketle şunu da diyebiliriz. Aslında namaz da bütün insanların üzerinde bir farzdır. Oruç da hakeza. Fakat bu ibadetlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatındaki hükümleriyle öncekilerin hükümleri veya şekilleri arasında farklılıklar ortaya çıkmış olabilir. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın haccı İbrahim Aleyhisselam nasıl haccetti ise Muhammed ümmeti de öylece haccetmiştir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacın farz kılındığı sene bizzat kendisi gitmedi. Kim mi gönderdi? Ebubekir Bekir Radıyallahu Anh Efendimiz'i hac emiri olarak gönderdi. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi Mekkeli müşriklerin bir nesi uygulaması vardı. Bayağı bir akıllı oldukları ticari bakımdan dünyayı bakımdan Kafalarının çalıştığı anlaşılıyor. Nesi uygulaması nedir, niçindir, niçin ortaya çıktı? Şimdi hac mevsiminden önce Ükaz, Zülmecaz ve Mecenne diye büyük panayırlar kurulurdu. Bunlar sırasıyla hac yolu üzerindeydi, Mekke'nin yolları üzerindeydi, Yemen ve Mekke yolları üzerindeydi. Bupuna panayır bittikten sonra öbürü başlıyor. Biri bittikten sonra öbürü başlıyor. Ondan sonra da hac mevsimi giriyordu. Fakat bu ticarete, panayırlara gelinebilmesi için gelinebilmesi için mevsimin uygun olması gerekiyordu. Onun için üç yılda biz Hac aylarının yerlerini bir ay ilave ederek haram ayları ve hac aylarını değiştiriyorlardı. Niye üç yılda bir? Çünkü ona on birer gün farklı aşağı yukarı kameri sene ile şemsi sene arasında eder otuz küsur gün Dolayısıyla üç yılda bir bir ay koydular mı ne olmuş oldu? Sabitlenmiş oldu. Sabitlenmiş oldu. Böylelikle hac sürekli olarak aynı zamana geliyordu. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacc etseydi o sene Müslümanlarla birlikte asıl zamana uygun, asıl vakte uygun zamanda hac etmiş olmayacaktı. Bu bilmeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccındaki şu ifadeleri anlaşılamaz. Ne diyor? İnne zaman kad istedara ke heyetihil ule yevme halakallahu Art. Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk haline dönüp gelmiş bulunuyor. Nesi uygulamasıyla, ay ekleme uygulamasıyla nesi erteleme demek? Erteleme ile hac aylarını, zamanı erteleyerek, haccın, daha doğrusu Allah'ın yeri göğü yarattığı gün, tayin ettiği zaman yerinden oynamıştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hac ettiği sene, vefatından şu kadar gün önce, hac ettiği sene zaman Cenab-ı Allah'ın gökleri ve yeri halk ettiği günkü haline gelmişti. Peygamber hesap mı etmişti? Nereden bildi bunu? İşte bu da vahiyle oldu. Vahiy Allah'ın vahiy olmadan peygamber nereden bilsin? Çünkü öyle bir veri yok o zaman için. Öyle bilgisayarın başına da geçecek şimdiki gibi hele dur bakalım şu tarih-i miladi olarak nasıl çevrilecek falan öyle bir imkan da yok. Bilemezdi de çünkü nasıl bir başlangıç orasını Allah'tan başka bilemez. Şu anda bilgisayara bile bu verileri vermezseniz acaba öyle miydi değil miydi bilemez. Ama bu geriye kalıyor sadece Allahü Teala'nın aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e vahyi. Başka bir yolu yok. İşte o gün bugün biz doğru takvimdeyiz. Hicri olarak doğru takvimdeyiz. Kamerî takvim itibariyle doğru takvimdeyiz, doğru zamandayız. Evet, işte bu hacc ile aynı zamanda tevhid ve nizam-ı alem tahakkuk ediyor. Kabe sayesinde. Nereden çıkartıyoruz? Kabe bir nizamdır. Hizam unsurudur. Kabe ile birçok şey hizaya alınarak hizaya girer. Diyor ki Cenab-ı Allah Ce'alallahul ke'betel beytel harame kıyamen linnâs ve şehrel haram. Allah Kabe'yi ve haram ayları Kabe'yi ve o haram evi yani saygın Saygı duyulması icap eden o evi ve diğer haram ayları insanların hayatının dimdik ayakta durabilmesi için dimdik ayakta durabilmesi için ne yapmıştır? Bir nizam unsuru olarak, bir nizam unsuru olarak takdir buyurmuştur. Kabe ve haram aylar olmasaydı insanların hayatı gerçekten Allah bollak olurdu. Özellikle İslam'dan önce ki yaşadıkları dönemde. Çünkü 12 ay boyunca savaşacaklardı. Haram aylarla savaşa ara veriyorlardı. Dört ay ara veriyorlardı. Üç tane arka arkaya gelen ay, bir de Recep ayı. Zülkade, Zülhücce, Muharrem ve Recep. Bu dört ayda Araplar, Cahiliye döneminde babasını bir kimse mescidi haramın yanında bile bulsa haram bölgede, haram ayda veya herhangi bir yerde. Babasının katilini bile görse ona ilişmezdi. Bercinleri uçurmaz rahatsız etmezlerdi oraya varıncaya kadar. Ve böylelikle insanların hayatı, ticaretleri bilmem neleri vesaireleri bu vesileyle dizama giriyordu. Hac vesilesiyle ne olacak peki? Haccın bir diğer mesajı, Kabe'nin bir diğer mesajı. Şöyle bir deyim var. Su, kabında kalırsa, kokar. oğlu da sürekli bir yerde sabit kalırsa, ufku daralır, hayat neşvesi azalır. Ve buna benzer, Ticaret olmaz. Ne ticari hayat, ne bilgiye, ne kültüre, ne şeye canlılık gelmez. Cenab-ı Allah bu ümmete Beytullah'ı hac etmeyi mecbur kılmak suretiyle şartlarını taşıyanlar için seyahatin beşeriyet hayatına getirebileceği her türlü olumlu ve güzel katkıyı canlılığı sağlamış olur. Dünyada insanlar nelerdir, kimlerdir, nasıl giyinirler, nasıl yerler, nasıl içerler, dilleri nedir, kültürleri nedir, hayata bakış açıları nedir, beklentileri nedir gibi. Nasıl medeniyetleri var gibi. Bütün bu hususların cevabı ve fazlası ve artı Müslümanların vaziyeti nedir? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Günümüze gelince diyeceksiniz ki haberler var. Bana gelen haberler ne kadar gerçek ve ne kadar hakikati yansıtıyor? Bunu birebir görebilmenin ve yaşamanın en müstesna, en bulunmaz yeri zamanı ve mekanı hacdır. Hac ümmetin fotoğrafıdır. Eksiksiz ve fazlasız, görebilen için, okuyabilen için bir hac mevsiminde siz bütün İslam dünyasının meseleleri, vaziyeti, hali hazırdaki durumu yapması gerekenler, zorlukları, sıkıntıları, avantajları, dezavantajları ve buna benzer hatırınıza gelen her meseleyle alakalı bir kişinin değil tabii. Bu alanda aslında Müslümanların ihmali o kadar çok büyük ki. Ve bu iş maliyeti aynı zamanda o kadar düşürüyor ki işte genelde anlatılıyor. İşte hac Müslümanların kongresidir. Doğru da nasıl bir kongredir bu kardeş? Bunun gerekleri gerçekten bizler tarafından yapılıyor mu? Hangimiz İslam dünyasının ben bu ümmetin fotoğrafını çekip geleyim diyor. Yani ben gidiyoruz, geliyoruz, ne yapıyoruz? Hacı, hacı amcamız gidiyor, geliyor. Ooo çok pislik vardı orada. Ay çok kalabalıktı. Bu, bu, bu, bu muhterem kardeşimiz, amcamız, abimiz, kardeşimiz her neyse. Hacı ruhundan o kadar bir haber ki, bu yaptığı yorumla bu işi anlamadığı o kadar ortaya çıkıyor ki. Veya bir zamanlar, şimdi belki o kadar yok. O, o pis Araplar, ayy aman aman falan. Anlamaması için anlamadığının en güzel göstergesi. Ne hacca anlamıştır, ne anlamak üzere gitmiştir. Veya gelir, ya kardeşim yanımdaki adam habire ve ile parmağını sallıyordu teşeğütle. Elimden gelseydi parmağını kıracaktım. Takıldığı şeye bak. Hacca gidiyor muhterem kardeşimiz, takıldığı noktaya bak. Benzeri şeyleri siz de görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Hac bu değil ki. Daha doğrusu hacın bize vermesi gereken mesaj, kazandırması gereken tecrübe bu değil. Ha pislik varsa gör. Ama o pislik dolayısıyla pis olan Müslüman kardeşini küçük görme. Ben bu kardeşimi nasıl bu halden kurtulabilirim diye düşünmek için gör. Ümmetimiz fakir. Ümmetimiz cahil, ümmetimiz şu, ümmetimiz bu, hepsi doğru. Fakat ümmetin ifade ederse ilmi seviyesini düşüren cahilleri tahkir edelim diye görmeyeceğiz. Ümmetin diyelim ki temizlik düzeyini aşağılara çekenleri şey etmeyeceğiz. Tamam. Gidiyorsun, tam bakıyorsun, adam geliyor, hac diyor, şöyle şöyle itiyor. Tamam hay hay. Olmaması gerekiyor. Hepimiz üzülüyoruz bundan. Fakat bunun çaresi bu değil ki o insana sövüp saymak veya kin duymak veya bundan rahatsız olmak değil. Aksine üzülmek. Ya Rabbi senin ümmetin bu halde olmamalıydı. Bu halden kurtulması için ben ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz? Haccın bize vermesi gereken mesaj bu. Orada kalıp onu sövme sayma için atlama tahtası olarak kullanalım diye gitmiyoruz gitmememiz lazım. Çünkü bir hadiseyi, bir olayı, bir nesneyi, bir objeyi doğru olarak görmezseniz, doğru olarak algılayamazsanız ondan doğru bir şekilde istifade edemezsiniz. Mümkün mertebe bunu şey işte. Hacc'ın verdiği bir diğer mesaj bu. Gelecekler, sana gelecekler. Nasıl? Ricalen ve ala kulli damir. Piyade ve yolculuktan dolayı sıska, zayıf, güçsüz düşmüş, yorgun argın develer üzerinde gelecekler. Bu ne mesajıdır? Fedakarlık mesajı. İbadet için, Beytullah'ın ziyareti için ve Beytullah vesilesiyle görülecek menfaatler için fedakarlık icab ediyor. Rahatından, zamanından, parandan, ekonomik şartlarından vesaire. Ama enteresandır. Başka yerde لِيَشْهَدُوا menafi alehum diyor. Gelecek birazdan. Orada kendilerine ait birçok menfaatlere tanık olacaklar. Tanık olacaklar. Değerli kardeşlerim, yemek yeriz, ağzımız veya bir şey içeriz, lezzetli bir içecek ağzımız vesaire lezzet alır. Fakat fazla kaçırırsak bir süre sonra, birkaç saat sonra midemizde gazlar, ekşimeler, yanmalar bilmem neler başlar. Fakat ruhun zevk ve lezzetleri böyle değildir. Ruhun zevk ve lezzetlerinden dolayı ruh rahatsız olmaz. Aksine Hay. o zevki arar hep. Hac ifade yerinde ise insan ruhunun aldığı ilahi zevk ve neşenin lezzetin herkesin kendi bünyesine göre tavan yaptığı bir ibadettir. O ibadetteki lezzeti, zevki, neşveyi Cenab-ı Allah'a yakınlığı. Bir mümin kolay kolay hiçbir yerde hissetmez. Onun için Beytullah'ın bize sağladığı menfaatler hem sadece maddi değil, özellikle ruhen bizleri yüceltiyor. Tavan yaptı ruhsal zevki insanın orada diyelim, İndi elbette geldikten sonra fakat o iz bırakır insanda. Nasıl iz bırakır? Ne şekilde hayata yansır? İlişkilerine yansır? Daha Müslümanca yaşamak. Ama halkımız bunu ne yapmış? Ya işte hacca giden bir kimse doğru. Annesinden doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. Aynen öyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor hacc mebrur ile hacc eden bir kimse, yani haccı usulüne göre yapıp kabul olmuş bir kimse, oradan annesinden doğduğu günkü gibi döner diyor. Onun için bizim hadisi almışlar, şöyle bir sonuç çıkarmışlar. Ya kardeşim 15 yaşında, 20 yaşında, 15 değil de, 20 35 30 40 yaşında gidilmez. Şöyle bir 70 yaşına gel, Tövbeni bozmayasın. Onlar da alıyorlar. 70 yaşına geldi mi zaten günah işleyecek takati kalmaz. Öyle değil. Ya takatin olmadığı için günah işlememiştim. Bu fazla bir şey ifade etmiyor. Tabi yapamazsın. Aynen öyle. Aynen öyle. Hac zor bir ibadettir. Zor bir ibadettir. Fakat iş odur ki günah işlemeye gücün, kudretin, takatin imkanın olduğu halde ondan uzak kalacaksın. Yusuf aleyhisselam gibi. İş buradadır. O günahı işlediğinde dolayı belki cezadan da yırtacaksın. Şimdiki tabirle. Almayacaksın. Öyle bir ceza da yok. Fakat ben Rabbim Allah'tan korkarım diyor. Bitti. Asıl bu. İşte hac bizi günahlara karşı ifade ise Yusuf Aleyhisselam ruhunu kazandırmak için bir vesiledir. Onları o şekilde. Onun için Beytullah'ın mesajları bize çok yavaş yavaş okuyoruz. Yatina min kulli fajin abiq. Bu fiyade ve yorgun argın, zayıf düşmüş develer üzerinde her bir derin yoldan, yani uzak yoldan gelecekler, diyor. Gelecekler, orada buluşacaklar. Haccın özel zamanı ve özel mekanı olmasaydı bu buluşmalar gerçekleşemezdi. Tıpkı Cenab-ı Allah'ın söylediği gibi Bedir Savaşı için وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ lahtilaftu fil miad er birbirinizle o saatte o gün iki ordu karşı karşıya gelmek için sözleşmiş olsaydınız bu verdiğiniz sözlerde ihtilafa düşerdiniz birbirinizin birbirinize karşı sözlerinizi tutamazdınız. Onun için bu iş üzerinde o kadar duruluyor ki el haccu arefa diyor alesiyetu sallam. Arafa gününde yani zülhiccanın dokuzuncu gününde Arafat'ta vakfede olacaksın. Oldun mu haccın olur, olmadın mı olmaz. Haccın rükünün, rükünlerin başlangıcı o. Orada başlıyor çünkü. Olmadın mı? Olmaz. O halde ne yapacaksın? O zamanın şartlarını düşünün. İşte deve üzerinde piyade olarak veyahut geliyor. Dolayısıyla gittiği yerden oraya kadar ne yapacaktır? Yolculuğu bilecek. Alın size Beytullah'ın bir diğer mesajı. Nerede olursanız onun bana gelen coğrafyayı bileceksiniz. Yolları bileceksiniz. Yolculuk yapmasını bileceksiniz. Yolculuğun zorlukları, sıkıntıları, ihtiyaçları nedir ne değildir? Bunları bileceksiniz. Şimdi biz durup dururken ya diyoruz İslam tarihinde Böyle korkunç bir ilmi patlama. Tarihte benzeri görülmemiş. Nasıl oldu? Adam El Mesalik ve El diye bir kitap yazıyor. Ülkeler ve Yollar. Kitabın Türkçe tercümesi bu. Adı. Ülkeler ve Yollar. Niye yazıyor? Çünkü haç sana seyahati mecbur ediyor. O zamanın şartları içerisinde. Deve sırtında piyade gideceksin. Yol iz bilmeden nasıl gideceksin? <Gülüyor> İlmi patlama İslam'ın, Kur'an'ın getirdiği mesajların anlaşılmasından dolayı doğan ihtiyaç üzerine patlama gerçekleşmiştir. Fıkıh nasıl gelişti? Çünkü bu şeriata uymak emir artık adam din haline getiriyor. Eskiden olduğu gibi karısı boş olmuş olmamış, helal yemiş, haram yemiş, alışveriş haram olmuş, faiz olmuş olmamış, hiç emniyetli değildi ki. Niye fıkıh geliştik ki böyle bir toplumda? Ama İslam'da a -a, o ünlü toplumdan, o önceleri müşrik olan toplumlardan, cahiliyeden gelen toplumlardan dünya tarihine hukukçuların en üst noktasında adlarını ifade ise altın harflerle yazdıran hukukçularımız saymakla bitmez. Hangi döneme bakarsanız bakınız. Hadleri hesapları yok. Ve hala da bu mümbit ortam devam ediyor. Bu şartlara rağmen. Kur'an, İslam'ın getirdiği esaslar, ibadetler, kurumlar, ümmeti öyle bir motive etti ki, ümmete öyle bir dinamizm aşıladı ki, ümmete öyle bir ruh verdi ki, hiç kimse yerinde duramadı. Kimi cihad etti, dünyanın doğusunu batısına kattı, hallaç babuğu gibi attı. Kimisi şu ilimle, kimisi öbür ilimle, kimisi terbiyeyle, kimisi ahlakla, kimisi şunu aramakla. Bunun ya her bir şey. Aman ya. Bu işin İslam tarihinde şimdiye kadar yazılmış olan bütün kitaplara rağmen yazılmış olan kitapların daha bir listesi bile, adam akıllı tam bir listesi bile çıkmamıştır. Değil ama... Şu Süleyman Efendi katalog bile şu kadar yıldır çalışılıyor tam olarak daha tamamlanamadı. Bitirilemedi. Yavrularımız, çocuklarımız, yeni yetişen nesillerimiz, ilim adamlarımız, küçüklerimiz, büyüklerimiz ifadeinde ise bu ümmetin neye sahip olduğunu farkında değildir. Ne gibi imkanlara sahip olduğumuzun farkında değildir. Bir hac ibadetinin, bir beytullahın sadece ayet-i kerimelerin değindiği kadarıyla bize ve hala verdiği mesajları iki ayet-i kerime üzerinden izah etmeye çalıştık. Demek ki hac edebilmek için aynı zamanda günümüzde de geçmişte de, istetsen günümüzde diyeceksiniz ki hava yollarıyla gidiyoruz, iş kolay... Ya havayollarıyla gidiyorsun iş kolay değil ki. Nereden kolay? Uçağın olacak. ile alakalı teknikleri bileceksin. Bu, bugün bir uçakta ben bilmiyorum ama e, değişir gerçi şeyine göre. Belki Hayreddin Bey Bir uçakta kaç tane parça var acaba? Milyon da yaklaşıyordur zannederim değil mi? Muhtelif yani. yani Tabii. Tabii. Yani dolayısıyla bunu bileceksin kardeşim. Bunun son ayını bileceksin. Bilmem ne edeceksin. Ay biz daha bir hac demek ki bütün bunların haccın kapsamında olduğunu düşündüğümüz zaman ya şu ümmet daha adam akıllı hac edemiyor diyeceğiz maalesef. Daha doğrusu haccın sorumluluklarını yerine getirmiyor. Uçak boyasından koltuğuna kadar Motorundan pervaresine kadar, tekniğine bilmem nesine vesairesine kadar. Hey. Onun için şunu bilelim ki bu dinin bize vereceği ve kazandıracağı şeyler daha hala bizim tarafımızdan yeterince anlaşılabilmiş ve keşfedilebilmiş değildir. Fakat hepsini oturup keşfetmeye gerek yok. Farkında olduklarımızı gerçekleştirelim, onlara saya çalışalım, elde edelim. Ee, kaldığımız yerden inşallah birazdan devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulullah ve ala men velah. <gülüyor> Peki Cenab-ı Allah'ın haccı farz kılmasındaki hikmeti İbrahim Aleyhisselam'a insanları hacca çağır diye nida etmesinin hikmeti ne? Estaizu billah liyeşhedü menafi'a lehum ta ki onlar kendilerine ait bir takım menfaatleri görsünler, tanık olsunlar. O menfaatleri bizzat müşahede etsinler, görsünler. Bazı bu menfaatlere bir takım örnekler ileride zikredilecek. Şimdi Cenab-ı Allah'ın emir ve hükümlerinin Bilelim veya bilmeyelim. Cenab-ı Allah bunların bir kısmını bize ister açıklamış olsun, ister açıklamamış olsun. Her bir emrin, isteğin veya yasağın, nehyin pek çok hikmeti vardır. Cenab-ı Allah dediğimiz gibi bazı yerlerde bu hikmetleri kısmen veya tamamen açıklar bazılarını bulmayı bizim aklımıza bırakır. Bazen de aklımızın da belki üstesinden gelemeyeceği şeyler olur. İşte burada Cenab-ı Allah haccın menfaatlerini özet bir şekilde ne yapmış oldu? Zikretmiş oldu. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Ta ki onlar hacca gelerek, beyt-i harama gelerek, kendileri için söz konusu olacak, bir takım menfaatlere tanık olsunlar bunun bir diğer manası ne bizim ibadetlerimizden Allah'ın faydası olmaz biz ibadetlerimizle Allah'a haşa bir katkıda bulunmuş olmayız Kutsi hadis bunu çok güzel ifade ediyor Ey insanlar diyor, İlkinizden sonuncunuza kadar, Hepiniz bir araya gelip bir düz alanda toplansanız, Herkes ayrı ayrı dilekte bulunsa, Ve hepsine istediklerini tas tamam versem, Bu, benim mülkümden hiçbir şey eksikmez. Hepiniz en müttaki kimsenin kalbi üzere, her birinizin kalbi böyle olsa, en müttaki kimse gelmiş geçmişler arasında, hepiniz o düzeyde takva sahibi olsanız, bu benim mülküme bir şey katmaz. Hepiniz, tarih boyunca görülmüş en günahkar kişi kimse, onun kadar olsanız, onun gibi olsanız ve hep birlikte günah işleseniz, bunun bana hiçbir zararı olmaz. Varsa yoksa sizin amellerinizdir. Ben de onları sizler için sayıp tespit ediyorum. İnma hiye a'malukum ihsiha aleikum. Siz için biriktiriyor. Demek ki Kabe'ye gidip gelmekten dolayı hac etmekten dolayı Allah'ın sağlayacağı bir fayda yok. Bunlar bizim içindir. Bize faydalı olacak. Ve biz oraya gittiğimiz zaman bunları göreceğiz ve görüyoruz. Gitmemiş olanlara Rabbim nasip etsin inşallah. Hac gerçekten müstesna bir ibadettir. Çok özelliklidir. Hiçbir ibadetle her ibadetin kendine göre ayrı bir güzelliği var, bir şeyi var. Hacın özellikleri insan ruhunda bıraktığı etkileri, ruhunu yüceltmesi, ona kazandırdığı geniş bakış açısı, Müslümanca müsamahakarlığı ve buna benzer insana insan hele almaya açık giderse oradan o kadar çok şeyle döner ki, o kadar çok kazanarak döner ki, kazançlı döner ki. Bunun anlatılması mümkün değil. İşte arada diyor kendilerine ait bir takım menfaatlere tanık olacaklar. Onları müşahede edecekler. Ve en önemlisi ve yzikurusmallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razakuhum min bahimatil an'am. Bilinen günlerde fi <gülüyor> ayamin Hangi günler oldukları bilinen günlerde Allah'ın ismini kendilerine rızık olarak ihsan etmiş olduğu dilsiz konuşamayan veya tüyleri dolayısıyla karartıya benzetiliyor ayet-i kerimede, daha doğrusu Arapçada behime. Hayvan demek aslında, dilsiz sahur hayvan. Ama niye ona behime deniliyor? Dilcilerin, dilcilerin izahına göre, behim kap karanlık demek, karanlık demek. Genelde onların renkleri koyu olduğu için hayvanlara da behime denilmiştir. Veya bir pemlikten geliyor, o da olabilir. Şey derim. Ee, en da bildiğimiz davarlardır. Yani deve, inek tür, koyun ve keçitür. Bunlar sekiz çift diye söz edilen En'am suresinde bunlardır. Her birisinden ikişer sekiz çift yani sekiz tane demek. Dört çifttir aslı. Türkçedeki tercümesiyle. O ayrı bir konu. Allah-u Teala demek ki bize rızık olarak ihsan etmiş olduğu bu davarlara ne yapacağız? Belli günlerde Allah'ın adını anacağız. Yani keseceğiz, kurban edeceğiz. Bir zamanlar birisi efendim hac niye izdiham olsun ki? Onu seneye yayalım. Yani söz meclisten dışarı söylemek istemiyorum. Kendine gel yahu. Az önce böyle bir kast olmadan söylemiştik ibadette hiç kimsenin söz söylemek hakkı yoktur. İbadeti tespit etmek Allah'ın hakkıdır. E bütün seneye yayılacaksa nerede Eyyamen məlumat olur? Fi ayıamen məlumat ma malum günler, malum günler senede olur mu? Senenin tamamı olur. Öyle şey olurdu. Demek ki Kur'an nazil olduğu zaman ayrıca bu günlerde biliniyordu. Ve o günden bugüne o bilinen günlerde hacc edilir. Ve bunu söylemiş olan o kişi üstelik hafız-ı Kur'an diye geçiniyordu. Evet ezberlemiş Kur'an ezbercisi. Hafız başkadır, ezberci başkadır. Ona bakarsanız belki şu anda işte sesli Kur'an-ı Kerim okumalar bilmem neler. Onların hafızlıkları öbürlerinden daha fazla ve daha zararsız. Bunlar hafızlığa zarar, ve zarar veriyor. Ezberciliği zarar veriyor. Ve allah Teala onun basiretini bağlıyor. Hacı bütün seneye yayılım. Sen yayıl git merada yayıl kardeşim. Ne ne, ne, hem ne, ne cesaret. Allah'a ait olan bu ibadettir. He bu, bu bu dindir. Ondan sonra da aynı kimseler ve benzerleri kalkarlar ve bu Hanife'yi Müslümanlar ilahlaştırdı derler. Yok mi söyleyeyim imamlar, mezhepler ayrı din haline getirildi derler. Yok uydurulmuş din derler, yok indirilmiş din derler. Peki siz neyi uyduruyorsunuz söyler misiniz bana? İslam alimleri mi dün din uydurdu? Yoksa siz onların söylediklerini Kur'an ve sünnetten iktibas ederek hareketle söylediklerini reddetmek suretiyle siz mi yeni din uyduruyorsunuz? El insaf. Allah insaftan ayırmaz. Amin. Adaletten ayırmaz. Ve şunu kesin olarak bilin. Başta ben olmak üzere Geçmiş bütün İslam alimleri hepimizden daha iyidir. Hepimizden daha güzel İslam'ı biliyorlardı. Hepimizden daha güzel İslam'ı anlamışlardır. Hepimizden daha ihlaslı bir şekilde bu dine hizmet etmişlerdir. Ben kendi adıma, Rabbim hangisiyle uygun görürse gülsün, onlardan birisiyle cennete girmeye razıyım. Üç, nimet. Bu insanlar bu dine her durumda hizmet ettiler. Öyle yazlıklardan bilmem nelerden vesairelerden dolaşarak şuradan nimetlerle değil. Zimdanlarda kitap yazdılar. Bir değil, üç değil, beş değil. Şam'dan Mısır'a giderken sürgüne kitap yazdılar. Hacca giderken kitap yazdılar. 50 metre derinde kuyuda zindana atılmışken kitap yazdılar. Öyle peygamber a.s.ın hadis-i şerifinde belirttiği gibi rahat koltuklarında oturarak göbeklerini şişirerek enselerini kalınlaştırarak millete ahkam kesmediler. <Gülüyor> ya zindanda Fetva yazıyor. Vallahi diyor daha fazla açıklama yapacaktım ama kağıt bitti. Kağıt bitti. Bu bir değil, beş değil, elli değil, yüzlerce örnekleri var bunların. Şimdi kalkacağız ben buna din uydurmuş diyeceğim. Allahü Teala bundan daha ileri derecede bir insandan insafı almış olabilir mi? Bundan daha büyük bir zalimlik olabilir mi? İnsan kendi geçmişine bu kadar geçmişine karşı bu kadar gaddar ve hoyrat davranabilir mi? Böyle şey olur mu? Allah adaletten ayırmaz Adalet illa her zaman için iki lirayı birebir taksim etmek değildir. adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Vermediğin zaman zulüm olur. Şimdi ben maazallah Ebu Hanife'ye mi? Şafi'ye mi? Tahavi'ye mi? Serahsi'ye mi? İbn Teymiye'ye mi? İbn Kayy'me mi? Haris Muhasibi'ye mi? Ve buna benzer Cüneydi-Bagdadi'ye mi? Kime? haşadin uydurdu uydurdu diyeyim. Maazallah. Bunlar Cenab-ı Allah'ın bu ümmete ve benzerleri sayamayacağımız kadar kimseler, Allah'ın bu ümmete lütuflardır ya, nimetleridir. Bunlar Kur'an'ı, Sünnet-i Seniye'yi, kısacası dini daha iyi anlamamıza, tanımamıza yardımcı oldular ve günümüze kadar en önemlisi taşıdılar. allah Teala bu şerefli taşıyıcılığı onlara verdi. Onlar bizim için çok kıymetlidir. Hataları yok mu? Olabilir. Ama bunlar o kadar değerli ki Cenab-ı Allah müçtehidin hatasına bile ecir veriyor. Niye? Çünkü niyeti halistir. Niyeti, Allah'ın görmeyi istediği, görmemizi istediği hakkı araştırıp bulmaktır. Onun niyeti bile bu kadar değerliyken biz şimdi burada kalkacağız. Şu 20. asırda Cehaletimizin boyutlarının farkına varmadan onlar için din uydurmuş diye dil uzatacağız. Ha ki kardeşim ben bu insanları itham etmiyorum. Fakat şu deliller dolayısıyla ben bu kanaatte değilim. Hakkımızdır. ilmi olarak hakkımızdır. Diğer alimler de benim söylediklerimi delillere dayanarak ya kabul ederler veya reddederler. Fakat İslam tarihinde birçok kimse kimsenin görüşünü tenkit etmiştir. Fakat bu boyutlarda kimse kimseye hakaret etmemiştir. <gülüyor> bu her şeyden önce bir edeb dışılıktır. Edebin sınırlarını dışına çıkmaktır. İlmin tenkidi böyle yapılmaz. Tenkit böyle yapılmaz. İnsaf ve adaletle olması bir yana bir de ...denkidin edebi var. Edebe riayet etmeyene ne denir? Belli. Edep yoksa bir kimse de o şey değil. Bizim bildiğimiz... ...belki öyledirler bu gibi kimseler... ...o zaman avantajlı olurlar... Ha? ...mesul olmazlar. Deliler edebe riayet etmez. Olur olmaz elbisesini yırtar, olur olmaz oturur kalkar, olur olmaz konuşur, olur olmaz söyler vesaire. Sorumlu değildir. Biz de hoş görürüz. Fakat ya akıllı geçinip deliler gibi davrananlara ne demeli? Hatta çok akıllı olduğunu iddia ederek ancak delinin yapacağı davranışlara ne demeli? Neyse geçelim. Bu kadar yeter. Peki bunun faydası ne olacak? Allah bize rızık veriyor. Hayvanları, davarları. Bunlar bizim malımızdır. Malcanın yongasıdır. Allah'ın adını anarak bunları keseceğiz, kurban edeceğiz. Bir taraftan bizi hacca getirdiler, Kabe'ye getirdiler, taşındılar. İkinci olarak bir de Allah'ın adını ararak onları Allah uğrunda ne yapacağız? adıyacağız keseceğiz Fakulû minhâ ve at'imul bâisel fakir Onlardan yiyin ve yoksula ve fakire yedirin Şimdi ileride de gelecek Fakulû minhâ ve at'imul qanîa vel Orada inşallah söz ederiz ama bu üç ifadeden İslam alimleri kurban etinin üçe taksim edilmesinin müstahap olduğu sonucunu çıkarmışlar. Burada el-ba'is-el-fakir el el tek kişidir. Sizin ve fakire yedirin. Ba'is fakirden de daha ileridir. Ba'is oldukça çaresiz sefil demek. Sefil, sefil fakirlere yedirin. Yani daha fakirlere, fakirlik sırasına göre siz yedikten sonra yedireceğiniz zaman fakirlik mertebesine göre öncelik tanıyın demektir. Öncelik tanıyın. Daha muhtacı dururken, daha az muhtaca, çokça hem de hatta ihtiyacında fazlası vermek İslam'a göre öyle infakta adalet değildir. İnfakta da adalet lazım. İnfakta da daha muhtaç. Birisinin yanında hiç yemek yok, öbürünün yanında akşam yemeği var. Birisinin iki çocuğu var faraza veya üç nüfusu var, öbürünün sekiz nüfusu var. Bunları hesaba katacak Müslüman. İnfakın da bir hesabı, bir kitabı, bir şuuru, bir anlayışı vardır. Ondan sonra demek ki Beytullah'ın bir diğer faydası, bir diğer mesajı toplumsal dayanışma. Müslümanlar İslam ümmeti arasında ekonomik ve sosyal dayanışma. Tevhidde bütün bunlar var. Tevhidin en güzel alameti Kabe elbette bütün bunları sağlayacak. Bunların sağlanmasına vesile olacak. Kabe müstesna. Mesajları çok. İbrahim aleyhisselam onun banisi. Muhammed aleyhisselatü vesselam da bu binanın ifade yerindeyse Son mihmandarı. Nizamı o kesinleştiriyor onun zamanında. Evet. Sonra ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Daha sonra onlar ne yapacaklar? Kirlerini gidersinler. Yani ihramdan çıksınlar. Çıkacaklar zaman geleceği. وَالْيُوْفُوا نُذُورَهُمْ ve eğer adakları varsa adaklarını da eksiksiz yerine getirsinler. Ve وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَت۪يقُ Atik müfessirler tarafından iki şekilde tefsir edilmiştir. Birisi kadim ve eski, birisi hır, Esir alınmamış köleliği olmamış. Yani kimsenin hakimiyeti altına girmemiş ev. Ve girmemesi gereken Müslümanların Allah'tan başka, Tevhid'den başka hiçbir dinin hakimiyeti ve tasallutu altına girmemesini sağlamakla yükümlü oldukları ev demektir. Ve arada bütün zorbalar eğer icap ederse Cenab-ı Allah o zorbaların burnunu yere sürter. Ebrehe'ye yaptığı gibi. Atik, özgür demek. Hır. Atikliği anlaşılıyor, eski manasını anlaşılıyor. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan bir rivayete göre ta Adem Aleyhisselam'dan beri bilinen bir ev. Elbette eski olacak. İnsanlara ilk kurulan ev. Değil mi? İnne evvele beytin vudi' alinnaz. Atikliğe anlaşılıyor. Özgürlüğü de, özgürlüğü de en az onun kadar anlaşılırdır. Çünkü tevhid özgürlüğün birinci bayrağı, vazgeçilmez bayrağıdır. Hatta tevhidin özgürlüğün sadece bir bayrağı vardır. O da tevhid bayrağıdır. Yani la ilahe illallahı hakkıyla özümsemek, anlamak, bugünkü yani moda tabiriyle diyelim içselleştirmek, kendini onun mahkumu haline getirmektir. Tevhid şuuruna erişmek. Tevhid şuuruna erişmeden de insanların özgürleşmesi mümkün değildir. Tevhid şuurunun esası ben sadece bir yerden emir ve komuta alırım. Ben hayatımı sadece onun emir ve komutlarına göre düzenlerim. Benim hayatımda hükmeden sadece birisi vardır. O da kainatın mutlak hakimi Cenab-ı Allah'tır. Onun şeriatı ancak benim hayatımı tanzim eder. Ve ben ancak o şeriatı için yaşarım. O şeriat için ölürüm. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَيَا وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَرِكَ لَهُمْ Bu kadar. Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Özgürlük budur. Başka bir şey için Başka bir şey için yaşamıyorsun. Başka kimse için yaşamıyorsun. Ne, par, ne para, ne mal, ne mülk, ne otorite, ne dünyalık, ne saltanat hiçbir şey için yaşamıyorsun. Çünkü hepsi mahluktur ve kimin için yaşıyorsan onun kölesisin. Köleler de özgür olamaz. Zincirli olmalarına da gerek yoktur. Özgür kişi yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edendir. Özgür kişi ancak Allah'ın şeriatına itaat edendir. Özgür kişi, Allah'ın şeriatına aykırı olan her bir şeyi, merhum Neci Fazıl'ın dediği gibi ayağıyla tepebilendir. Bunun dışında kimse özgür olamaz. Özgürlüğün ikinci bir yolu yok. Tek yolu, vahid olmaktır. Kelime-i Tevhid'i iliklerine kadar sindirebilmektir. Hücrelerine, bütün zerrelerine tevhidi yudum yudum içirebilmektir. Öyle ki kanı aksa ve dile gelse o dahi tevhid söyleyecek kadar içine sindirebilmek, hazmedebilmektir. Bu tür Başka türlü özgürlük olmaz. Onun için Beyti Atik bu özgürlüğün sembolüdür. Ondan dolayı ona özgür evdenilmiştir. Eski ne kadar anlaşılırsa eski sıfatı o Beytullah için özgür olma özelliği de o kadar anlaşılır, o kadar açık, o kadar net ve o kadar belirgindir. Ve o beyti ne yapacaksın? Ne yapacaklar? Vel yettavvafu bil beytil atiq. O özgürlük evini, özgür evi bol bol tavaf etsinler. Yettavvafu, yatufu değil. Tavaf etsinler. O sıradan bir tavaf. Bir defa, iki defa, üç defa her neyse. Yettavvafu mübalağa kipidir. Alabildiğine edebildikleri kadar tavaf etsinler. Öyle. Mescitlere girdiğimiz zaman mescitte tahiyyatül mescit kılarız. Sünnettir. Kılmamız gerekiyor. Biz hanefiler nedir pek üzerinde durmayız. Fakat sünnettir. Hatırınıza geldikçe mescide girer girmez oturmadan iki rekat verin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Ona uymanın onurunu, zevkini, izzetini de taşıyın sünnet ne demek biliyor muyuz sünnet hayırül beşerin izini takip ederek yücelmektir beşeriyetin en hayırlısı onun her bir amelini taklit ettikçe yüceliyor insan kafadan şey etmiyor yapmıyorsun gelişi güzel amel etmiyorsun o yüce rasulün İzinden gidiyorsun. Sünnet o manada müstesnadır. Sünnetin değeri büyüktür. Ben öyle sünnete, yan gözle bakanlara, onlara itiraz etmeden önce acıyorum. Gerçekten acıyorum. Kendilerini o kadar büyük bir hayırdan mahrum ediyorlar ki, o kadar büyük hayırlardan mahrum kalıyorlar ki, ya efendim ben peygambere niye salavat getireyim ki, aramıza niye protokol sokalım ki falan filan taba astagfirullah ne alakası var ya Allahumme salli ala Muhammed nasl protokol olsun Allah protokol her protokolsa olsun Allah emrediyor Sallallahu aleyhi ve sellemu teslima de mi inna Allahu ve malaikatehu yusalluna ala'n-nabi ya ayyuhellezina amanu sallu alayhi ve sellemu teslima ayet-i kerimeyi gürül gürül okuruz ondan sonra hatta protokol deriz buna e bu insanlar, peygambere salavat getirme mükafatından önce kendilerini mahrum ediyorlar. Men salle aleyhi salaten sallallahu aleyhi biha aşran. Bundan mahrum kalıyorsun. Kim bana bir defa salatu vesselamu aleyke ya Resulallah dese, Allah o kimseye on tane salavat getirir şimdi ben salavata karşı çıkarsam önce kendime yazık ederim. Bu sevaptan, bu ecirden, bu lütuftan, bu şereften, bu ihsandan kendimi mahrum ederim. Kendimi mahrum ederim. Ya Peygamber aleyhissalâtu vesselâm galiba Öbey bin Ka'b. Ka Gel diyor ey Übey, Rabbim bana ...sana şu sureyi okumamı emretti diyor. Ağlıyor. Ya Resulallah Rabbim ismimi de verdi mi diyor. Bu ne büyük şeref. Aha peygamber sana veriyor bu şerefi. Kapıyı açıyor önüne. Bana salavat getir Allah sana salavat getir. Kutsi hadis de böyle diyor. ''Men zekarani fî nefsihi, zekertuhu fî nefsihi'' ''Ve men zekarani fî mele'in, zekertuhu fî mele'in hayrim minuh'' Beni kendi içinde zikredeni, ben de kendi nefsimde, kendi zatımda zikrederim. Tek başıma zikreden ifade elde Ve kim beni bir topluluk arasında zikrederse, ben de onu, onun zikrettiği topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Bunu kaybeder. Ve buna benzer o kadar çok şey kaybediyorsun ki sünnete uymak onun için insanı sadece yüceltir, duygularını inceltir, kendisinin ifade yerindeyse gayb alemiyle irtibatını arttırır. Her bir amelim sünnete uyabildiğim, uydurabildiğim ölçüde her bir amelim ayrı ayrı yücelir. Değer kazanır. Niye? Çünkü neye uyarak yaptığı belli olmayan bir amel ile kainatın en şereflisi rahmeten lil alemine uyarak üsvetün hasene olan değil mi müminler için en güzel örnek uyulacak en güzel numune olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyularak yapılan örnek örnek alınarak yapılan bir davranış mahiyet itibariyle ne kadar farklı olur. Şeklen aynı olsalar bile Resulullah'a uymak niyeti o amelin kalitesini, mahiyetini, Allah nezdindeki değerini ne yapar? Kat kat arttırır. Resulullah'ı sevmek, hatta Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek Resulullah'a uymaktan geçer. Öyle diyor ayet-i kerime. وَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبُبْكُمُ اللّٰهِ Bunun ötesi yok. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevecektir. Niyetin ve diğer özelliklerin amelle yerine geldiği takdirde Resulullah'a uyduktan sonra kulum sen bu ameli neye göre yaptın diye sorgulanmazsın. Böyle bir soru sorulmaz sana. Çünkü Cenab-ı Allah emretmiş Resulüme uy demişler sen de, sen de sahih olan bilgilere göre Ona uymuşsun o amelinde Uyandın Resulullah'ın Yaptığını bildiğin duayı yapıyorsun Uyudun onunkini Gidiyorsun geliyorsun efendim, e, Mescide giriyorsun Çıkıyorsun namaz kılıyorsun Alışveriş yapıyorsun ne yapıyorsun ama Nereden geldik Tahiyetül Mescitten geldik Oradan dediğimiz gibi Sünnet-i Seniyedir mescitlerin sünneti tahiyetül mescitle başlar. Daha doğrusu oturmadan önce yapılması gereken. Kabe'de mes, tahiyetül mescit yok. Mescidi haramda tahiyetül mescit yok. Ne var? Tavaf var. Onun için bir kimse eğer diyelim ki namazı beklemeye gideceksiniz. Vaktiniz var. Vaktiniz var tahiyyetül mescid yerine bir tavaf yapıp oturacaksınız. Mescidi haramın sünneti bu. Ayrıca umre dolayısıyla, hac dolayısıyla yapılan tavaf farklı. Yani o da gerekiyor. Ondan bahsetmiyorum. Burada vel yettavafu'den ve hareketle diyoruz ki burada farz ibadet gereği farz olan tavaflar da dahildir. Farz vacip tavaflar da dahildir. Bu şekilde sünnet olan ve nafile olarak sünnet olmayarak kendi isteğiyle ucu açık ibadetler diyelim ifadelerinde ise olarak ve yettaf. Ne kadar tavaf edebilirseniz ediniz demektir bu. Tavafın vakti yok. Tavafın vakti yok. Ne zaman yaparsanız gece gündüz sabah akşam güneş doğarken batarken gece ortasındayken vesaire her vakit tavaf yapabilirsiniz. Onun için ve yatafû bil beyti'l atîk. için rükün Beyt-i Atîk'in Sen oradaysan Beyt-i de zaten oradadır. Ne yapacaksın? Tavaf yapabileceksin. Elbette güç vesaire onlar farklı şeyler. Kısacası bu da bu da ayrı bir mesajıdır Beyt-i Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'yi görünce ne kadar güzelsin diyor. Ne kadar yücesin. Ne kadar değerlisin. Allah'ım bu beytin şerefini koruyanları şereflendir diyor. Bu beyti tazim edenleri sen de tazim et. Onları büyüt. Beyte dua ediyor. Hem beytle konuşuyor ifade yerindeyse. Me ekrameki, me ecmeleki, me diye. Sayıp sayıp bitiremiyor Aleyhisselatü Vesselam. Beytle diyaloğa geçiyor. Ne kadar güzelsin, ne kadar muazzamsın, ne kadar iyisin. Çünkü <gülüyor> o beyt ifade yerindeyse bizim Allah'la irtibata geçebileceğimiz ifade elindeyse diyorum en yakın noktadır. En yakın üsttür ifade elindeyse. Bu budur. Onun için beytin ehemiyeti büyük. Onun için beyt nizamdır. Beytullah, Kabe'nin varlığı ümmet için vazgeçilmez mükemmel, muazzam, fevkalade bir nizamdır. Bunlar yapılırsa ne olur? Diyor ki ve men يُعَظُمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ Rabbi. Bu böyle. Yani Allahü Teala sizlere bu emirleri verdi. Beyti sizin için bu şekilde İbrahim Aleyhisselam'a kurdurdu. Haccı farz etti. Oraya gelin hacc diye emretti. Orada ibadetlerinizi yapın buyurdu. وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Her kim Allah'ın haram kıldıklarını yani saygı duyulması gerekli, saygı duyulmasını gerektirdiği hususları tazim ederek gereken saygıyı gösterirse fehu hayrül leh inde rabbi o o kimse için yani onun o yaptığı iş tazim işi rabbi nezdinde daha hayırlıdır onun için <gülüyor> bu da beytin bir diğer mesajı yani Allah için Allah'ın yasaklarını Allah'ın saygı duyulmasını istediklerini sen de gerekli saygıyı göstererek o yasaklara riayet ettiğin zaman, bu Rabbin nezdinde senin için daha hayırlıdır. Ahirette vereceği mükafat itibariyle de, o ibadetin sana lütfedeceği Allah'a yakınlaştırıcı özellik itibariyle de, o ibadet dolayısıyla Allah'ın sana lütfedeceği Allah'a yakınlık itibariyle de sana daha hayırlıdır. Ki dünyada Allah'a yakınlaşmak, ahirette de mükafat görmek hayır olarak başlı başına büyük nimetlerdir. Bunların dışındakiler bunlara asli hayırlar değil tabi hayırlardır. Geri kalan Allah'a yakınlık maddi faydalar bilmem neler vesaireler. Ama önemli olan yakınlık. İleride de gelecek kurban için Cenab-ı Allah yine bu sürede birazdan gelecek. Diyecek ki لَيَّنَا لَا اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا o kurbanlıkların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden sahip olacağınız takva ona ulaşır. Yani o takva sizi ona ulaştırır. O takvayla ona varırsınız. Dünyada bu takva hissi, takvayı güçlendiren böyle bir ibadet, insanı Allah'a daha yakın hale getiren bu ibadet elbette ki ahiretteki mükafatını da büyültecektir. Onun için bunun önemi büyük. وَوْحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ Evet. Niçin burada doğrudan davarlara geçildi? Biraz sonra açıklayalım bari mehalini verelim Önce. وَوْهِلَّتْ لَكُمُ <الْأَنْعَم> Davarlar size helal kılındı. اِلَّا ma يُتْلَى عَلَيْكُمْ Size tilavet olunanlar, okunmuş olanlar, okunanlar müstesna. Bu ayet-i kerimede çok güzel bir fıkhi incelik var. Bize helal kılınmış davarlar, Bun helal kılındıkları birçok yerde belirtiliyor. Bir de illâ mâ aleykum. Burada var mı? Okunmuş mu? Yok. Nerede var? Diyelim ki Maide suresinde var. Diyelim ki En'am suresinde var. Bu ne demek? Demek istiyor ki bir konuyla alakalı ayet-i kerimeleri birlikte mütelaa etmesini bilin. Bize fıkıh öğretiyor ayet-i kerime. Fıkıh öğretiyor. Ayetleri beraber muhakeme edin. Ben burada size helal kılınanları anlattım. Okunanlar müstesna dedim. Ağaçtırın bakayım nerede o okunanlar? Söze başlarken söylemiştik. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim aynı konuyla alakalı bütün ayetleri bir yerde toplamıyor. Ki... Kur'an'la devamlı başından sonuna kadar alakamız kurulsun, kesilmesin. İtibatımız kopmasın. Hikmetlerinden birisi bu. İşte hemen ve bir de bu aynı zamanda dediğim gibi bize fıkıh usulü öğretiyor. Bu bir fıkıh usulüdür. Nasıl fakih olunur? Kur'an-ı Kerim'den öyle hiç kimse zannetmesin ki bizim kitaplarımızın Muhtemel kitaplardan bahsediyoruz. Ne fıkıh usulümüz, ne hadis usulümüz, ne tefsir usulümüz, ne fıkhımız, ne tefsirimiz, ne de hadisimiz. Haşa. Hiçbirisi öyle, haşa, işkembeden değildir. O işkembeden atanlar batıl dinler ve batıl ideolojiler, batıl yasalar bilmem neler vesaireler. Onların İslam'la, dinimizle, dinimizin yüceliğiyle zerre kadar alakası yok, münasebeti de yok. Orantısı da kurulmaz, öyle bir şey olmaz. İslam onlarla kıyas edilmeyecek kadar yücedir. Onlar da İslam ile kıyas edilecek kadar yüce olamazlar. Edilemeyecek kadar cücedirler. Hayır. Belki de sıfırın altında dururlar, Hiçbir değer taşımazlar. Evet... Demek ki illa ma yutla alaikum. Neydi bunlar? İşte Cenab-ı Allah size işte yukarıdan düşenler, boynuzla toslanmış olanlar, leşler vesaire diye zikrediliyor. Fajtanibur rjse min alawthan, fajtanibu koul azur. Allah Allah. İlk anda biri bir uçta, biri diğer uçta iki tane önemli emir. فَجْتَنِ بُرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانُ Pisliğin, murdarlığın ta kendisi olan putlardan uzak durun. Uzak durun. وَجْتَنِ بُوْ قَوْلَ Ve yalan sözden uzak durun. Zur, sahte söz, uydurma söz hakla alakası olmayan söz, gerçekle alakası olmayan söz. Zor şahitlik Türkçede buradan geliyor. Şehadetu zur Arapçadaki ifadesiyle hadisteki ifadesi. Şimdi putlardan uzak durmak kalbi ve ameli bir hadisedir. Yani akidenizle evvela tevhidi tahkik edecek putları Hayatınızdan, zihninizden, aklınızdan, kalbinizden dışlayacaksınız. Ondan sonra kavle zur, kalbinizde sahte ilahların herhangi bir şekilde yeri olmadığı gibi dilinizde de sahte sözlerin yeri kalmasın. Böylelikle kalbiniz ve diliniz, içiniz ve dışınız birbiriyle örtüşecek, birbiriyle ahenkli olacak. Mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. İç ve dış arasındaki örtüşmenin ehemmiyeti. Yoksa münafıklık olur. Men lem yad'a qaul az-zuri ve'l-amel bihi. Falese Allah حاجة fi ayıda atama, Yalan konuşmayı ve yalan gereğince yalan ameli terk etmeyenin Allah'ın onun orucuna yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Ve oruç adil olan. Normal şartlarda helal olan bir işi bırakmaktır. Sen yalan söylemeyi bırakmıyorsun, terk etmiyorsun. Olmaz. Bu işte bir terslik var. İkisi beraber ahinkli olacak. ankli olacak. Allah'ın senin orucuna ihtiyacı yok ki. Oruca sen muhtaçsın. Dolayısıyla kalbin oruç tuttuğu gibi <gülüyor> aklın, fikrin Gözün, kulağın, elin, ayağın da oruç tutacak kardeşim. Bütün varlığınla oruç tutacaksın. İşte ayet-i kerime de böyle hac yapacaksın diyor. Kalbinden tevhid ile yetmeyecek. Bu tevhidin tezahürleri de çevrende ve senin üzerinde ne olacak? Görünecek ortaya çıkacak. <gülüyor> Nitekim markası öyle geliyor. Hünefâe lillâhi gâyre muşrikîne bihi Allah'a yönelenler ve ona şirk koşmayanlar, ortak koşmayanlar olarak bu işleri yapınız. Benim size emirlerimi yalnız Allah'a yönelerek ve O'na ortak koşmayarak. Hanif kelimesi ile Ahnef kelimesi aynı kökten Hanefe'dir. Ahnef nedir? Ahnef Arapçada ayakları çarpık olana ters olana denilir. Hanif Şirkin izlediği istikametin aksinde yol takip edene denilir. Tamam mı? İstikametler ters. Yani şirkin yolundan saptığın için hanif oluyorsun. Değil mi? Yanlışın zıttı nedir? Doğrudur. Mesela bu kadar basit. Hanif o. Onun için hanif aslında kelime olarak mantıken ne yapmak lazım? Şirke yönelene hanif demek lazım. Çünkü doğrudan sapıyor. Ama Kur'an geldiği zaman şirk doğru bilindiği için, bilindiği için o doğru bilinen şirkten doğruya yönelmeye haniflik demek münasip olmuştur. Ondan dolayı. İşte bu başta beri söylediğimiz ve ayetlerin üzerinde durduğu tevhid mesajı Kabe'nin tevhid mesajı bir daha vurgulanıyor. Ve men yuşrik billahi fekennema min rihu fi makanin sahiq. Vaktimiz biraz geçmiş. İsterseniz önümüzdeki ders inşallah 31. ayet-i kerimeden bu ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin